واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عَلَيْهِ عليه ومن, ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون Sayılı günlerde, teşrik günlerinde Allah'ı tekbirlerle zikredin. Bundan böyle kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse artık ona bir günah yoktur. Kim de üçüncü güne geri kalırsa ona da bir günah yoktur. Bu günahlardan sakınanlar içindir. Öyleyse Allah'tan sakın ve bilin ki doğrusu siz O'nun huzuruna toplanacaksınız. İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayatı hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta böylesi kalbinde olana samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Senden ayrılınca da yeryüzünde fesat çıkartmak ekinlerinizi ve hayvanlarınızı helak etmek için çalışır. Halbuki Allah bozgunculuğu sevmez. <gülüyor> Hem ona Allah'tan sakın denildiği zaman gururu onu günaha sevk eder. Artık ona cehennem yeter. O ise gerçekten ne fena yataktır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ Şefkat insanlardan öylesine vardır ki Allah'ın rızasına nail olmak için kendi nefsini ve bütün malını onun yolunda feda eder. Allah kullarına karşı çok şefkatli olandır. Ya eyyühellezine amenud khunû fî silmî <Sessizlik> kâffeten ve lâ tettebîû kutvâti şeytân. İnnehu lakum adu mubîr iman edenler. İslam'a tamamen girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. فَاِنْ زَلَلْتُنِّنْ بَعْدِ مَجَاءَتْ كُولِ بَيْمِنَاتُ فَعْلَمُوا فَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ o halde size apaçık deliller geldikten sonra eğer İslam'a tamamen girmekten saparsanız artık bilin ki şüphesiz Allah aziz kudreti daima üstün gelendir. Hakim her işi hikmetli olandır. <gülüyor> O müşrikler ille de Allah'ın azabının ve meleklerinin buluttan gölgeler içinde kendilerine gelip helak edilmelerini mi bekliyorlar? Nihayet bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Sel beni İsrail kem ateynâhum min âyetin beyneh. فَإنَّ اللّٰهِ فَإنَّ اللّٰهَ İsrail oğullarına sor. Onlara hidayet vesilesi olacak, nice apaçık mucizelerden verdikte inkar ettiler. Kim Allah'ın nimeti, mucizeleri kendisine geldikten sonra onu değiştirirse, inkar sebebi yaparsa artık şüphesiz ki Allah azabı çok şiddetli olandır. <gülüyor> <gülüyor> İnkar edenlere dünya hayatı süslenmiştir de iman edenlerle alay ediyorlar. Halbuki günahlardan sakınanlar kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah dilediği kimseyi hesapsız rızıklandırır. Kânen nâsu unneten ve ahideten Allahun nebiyyin fe ba'te Allahun nebiyyin ve beşirine ve munzirine ve enzele ma'humu'l kitâbi ve enzele ma'humu'l kitâbe bil haqqil yahkum beynen nas.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 İnsanlar tek bir ümmet aynı din üzere idi. daha sonra ihtilafa düştüler bunun üzerine Allah müjdeleyici ve aynı zamanda korkutucu olarak peygamberler gönderdi ve üzerinde ihtilafa düştükleri şeyler hususunda insanların aralarında hüküm vermek için beraberlerinde hak ile kitabı indirdi. Ancak kendilerine onun o kitabın verildiği kimseler onlara apaçık deliller geldikten sonra aralarındaki zulüm ve hasetten dolayı onda da ihtilafa düştüler. Sonra Allah ehli kitabın üzerinde ihtilafa düştükleri Hakk'a iman edenleri izniyle hidayet eyledi. Allah, dilediği kimseyi hikmetine binaen kendi lütfundan dosdoğru bir yola hidayet eder. En hasibitüm en fedkulul cennete alem mâ ya'tikum mefelullezine halu min kablikum. Mesethumu'l-be'sâ'u ve'l-zarrâ'u ve'zulzilû, ve'zulzilû hattâ. Yoksa sizden önce gelip geçenlerin hali sizin de başınıza gelmeden kolayca cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlara öyle fakirlikler ve hastalıklar dokundu ve öyle belalarla salsındılar ki. Peygamber ve beraberindeki iman edenler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek hale gelmişlerdi. Dikkat edin şüphe yok ki Allah'ın yardımı yakındır. <gülüyor> Ey Resul, sana Allah yolunda neyi, kime sarf edeceklerini soruyorlar. De ki, hayır olarak sarf edeceğiniz her şey ana, ana baba, en yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmışlar için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız artık muhakkak ki Allah onu hakkıyla bilendir. Kutib aleykumul ve huve ve şey'en ve huve hayrun ve hoşunuza şey ve ey müminler hoşunuza gitmese de savaş size farz kılındı fakat umulur ki bir şeyden hoşlanmazsınız ama o sizin için daha hayırlıdır ve olur ki bir şeyi de seversiniz Halbuki o sizin için bir şerdir. Sizin için hayır olanı Allah bilir, siz bilmezsiniz. <gülüyor> والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم فيموت وهو كافر وكافره فأولئك, فأولئك Ey Resul! Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük bir günahtır. Fakat insanları Allah yolundan men etmek ve onu inkar etmek mescidi haramdan men etmek ve ehlini oradan çıkarmak Allah katında günah cihetiyle daha büyüktür böyle fitne çıkarmak ve müminleri inkara zorlamak öldürmekten daha büyük bir günahtır eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı bırakmazlar İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse işte onlar dünya ve ahirette amelleri boşa gidenlerdir ve yine onlar ateş ehlidirler. Onlar orada ebedi olarak kalıcıdırlar. <gülüyor> rahmet Allah Allah Muhakkak ki iman edenler ve Allah yolunda hicret edip cihad edenler var ya. İşte onlar Allah'ın rahmetini ümit ederler. Çünkü Allah Gafur kullarını çok bağışlayandır. Rahim onlara çok merhamettelandır.